3, 2 ve 1 Sesli Meram 314 Karşı Radyo 186 22 Haziran 2021 En uzun geceden sonraki ilk akşam Sesli Meram bir farkındalık sağlatabilme projesi bir meram, bir arzi hal ve bir durum tahayyülü. Şimdiki zamana ait seslenişler ve şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler. Doğrusu siyasa merkezde bir alternatif ses verme gayreti Karşı radyoda bir kere daha başlıyor bu yazın rehavetinin ortasında sözüm ona bize bahar gelmişken 186. defadır karşı radyodan seslenirken giderek çürümenin orta yerine etmiş bir ülke imgesinin kırıma tabi tutuldu ve artık o ülkenin denilen yerin sahanın hemen her yanından ilim fışkıran bir zemini uyandığımız gerçekliğini bir kere daha karışıyoruz bir kere daha kavuşuyoruz. Çünkü var edilenler, çünkü ortaya çıkartılanlar, çünkü gerçekliği olarak bize önümüze sabitlenmiş olan ülke ya da tahayyül, düpedüz bir tebiye, ne eksik ne fazla. Bu sahnenin hemen hemen ne hallere konulduğunu da gösteri gelen bir ir, irin yayılımını var ediyor. Bugün Deniz Boyrazı konuşmaya çalışacağız. Bugün saray medyasının ortaya çıkarttığı ya da işte saray medyasının içerisindeki hizipçiliğin nasıl birbirlerini alaşağı etmeye çalıştıklarını konuşacağız Bugün sağlık Sen Bayburçu ve başkanı denilen O Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine hepiniz şerefsizsiniz hainsiniz falan da filada konuşmasını değineceğiz Bu bir yandan memlekette hani sözüm ona normalleşme falan denildi Oysa görüyoruz ki İngiltere'de ve Rusya'da Delta vanantının var ettiği açıklar işte hani geri dönüşler ya da dördüncü ayak dördüncü salgın devresi söz konusu olabilir mi? Yani aşıları olmuş insanlar falan da dahi bir dolu derdin ortasında e, hiçbir şey 24 saatlik gündemlere sığmadan geçiştirilip duruluyor bir biçimlendirme, dünün o karanlıklarını imal edenlerin sözü kendilerinin tapusuna geçirmiş olanların var ettiklerine en benziş bir sarmal var ediliyor. Yeni yeni yepyeni diye vurulurken varlığa artık kesinti sıkılmış olan cerahat, cülüm ve yıkımlarla bezeli bir ülke konduruluyor. Hemen her gün dört bir yanda. Bir sahanın irinle kuşatılması, kelimesi kelimesine yok etmenin o sınırlarına denirlenmesinin ön tahlilleri de var ediliyor ki her gün bir kere daha nihai, kati, ve kesin yıkımlara varabilmek için umudu toptan zayi katına adına eldeki tüm imkanlarla birlikte muktedir hayata müdahale ediyor. neticesi hep diyet. Daima bedele çıkan irinle o cürümlerin kokuşmuşluğu dairinde bir hayat bahsi geriye bırakılmıyor. İyi de nereye kadar? Birlikte eğleyip, birlikte çöküp, birlikte randı paylaşmış bir kötülük temsili Sedat Peker isimli iki, iki buçuk ayı aşkındır dile getirdi ve ötekilerin var ettiklerinden paylaştığı sufleler bu ürün halini kuşatmanın derinliğini bir kere daha gösterebilir ki ismi gazeteci olanların, ismen o meslekten kendini adeden temsillerin ayakçılıktan ihale kovalıcısı halleri, birbirinden beter hallerde peşkeş çekilecek emdiyalar söz konusu oldu kafalarını kuma gömme hallerinden en son ortaya çıktığı gibi arabulucu olma istemlerine bir doğru rezillik ortaya dökülür. Mafya mafyadır, peki bu gazeteciyim diyenler necidir sorusuna yanıt kısadan bulandır. Medya patronu koltuğuna terfi ettirilmiş bir cerahat sahibi babasını salak bu diye itham ettiği Türkçü namazatın var ceraat nasıl okunabilir? Ellerindeki imkanlarla birlikte beraberce kısa bir zamanda üstüne çöküp saray medyasının amiral gemisi olarak sözüm ona ettirilen Hürriyet Kanal D'si Yenen, Türk tırk gibi yayınlara çökmenin ta kendisidir. Aslında o ileride çıka gelen tiratlar, atfedilenler ve hakikat birbirini tamamlayan artık belgenlerde sorusuna hiç yer bıraktırmayacak kadar gibi bir derin yer uçurumun kıyısına taşınmış ola gelen o ülke var Vardirüs. Yukarıdaki temsillerin yanında derin Mehmet Nam, 90'ların karanlığını var etmiş, en tehlikeli, adı bile anladığında ortalığı karıştırabilen bir cerahat insanımsı suç makinesi gibi bir örneğin çökme hikayesi. Süslü sülü diye komedileştirilen ama Handi ise hırsızlık titrinin tam da canlı örneği her dönemin siyasetçisi bugünün atanmış İçişleri Bakanı'nın çevirdiği dolapların yamacında her günü içkin Çünkü dünün başbakanlarından birisi olan Yıldırım'ın kişisel servetinin 20 milyar, 26 milyar dolar olduğu mevhumundan, oğlunun gemi filoları, uyuşturucu karteli olma heveskarlarının var ettiği şeyleri, hepsinde tek geçer akça olmuş olan para için var demeyecek kötülük, beki adaran işlemmeyecek suç bırakılmamış halim perişanlığı yaprak kımıldamayan menzildeki adalet mekanizmasından görünürken gidişat nedir? Bunca iğrin neyin nesidir saiden? ki onun üstüne işte geçtiğimiz pazar gece arasına doğru Sedat Peker kendi videosunu yayınlar bir daha ben buradayım eminim ama işte Birleşik Arap Emirlikleri ya da işte artık nerede bulunuyorsa o bulunan düzlemdekilerin uyarması neticesinde ben suikasta uğrayabilirim ama hakikatleri söylemekten de geri kalmayacağım buyurur Sedat Peker ve, ve Cenahı'nın ortaya çıkarttıkları ya da işte aktettiği ona aksedirilmiş olan pek çok şeyden Beyiz Ateş denen Abdurrahman Beyiz isimli Nemrut Suratlı'nın canlı yayında bilekisi yalan söylemeye devam ettiği o haliseler bilmem ne. İsmail Saymaz'ın orada tetik düşürücülüğü, tetikçiliği ve Sezgin Baran Korkmaz gibi ismi muamma değil aslında Kingston ailesiyle beraber Amerika'dan buraya iç ettiği paraların ardından ve bu paralardan devletlisine pay ettiği e, artık İç ettiği milyon dolarlar bilmem neler. O mevzuların arkasını. Özışık kardeşlerin abuk subukluklarından işte uyuşturucu kartellerinin Türkiye'de ciddi atmasına Bir dolu meczupluk, bir dolu zehir zembelek hal, bir dolu abuk subukluk. Ve bütün gün işte Süleyman Özışık aşağı ve bilmem ne dışarı. Ve ateş midir? Ateşsiz midir? Ne zıkkının kökülür. Bir de işte o hani şey 15 Temmuz'da elinde telefon FaceTime'dan beni bağlayın, beni bağlayın diyen başamirine bağlantı kurup cep telefonunu iPhone X, cihazını müzelere kaldırdan Hande Fırat gazeteciymiş bu arada. Ne ilginç. CNN Türk galiba orada gazetecilik yaptırıyormuş kendisine. Hala gazeteciyim falan diyebiliyor. Çok ilginç bu tipler. Kocasının işte Suriye'de e, yağmasından şusundan busundan ortaya bir bok çukuru çıkıyor. Bütün bokun e, bunca bokun bunca yağmanın içerisinde o aslında e, bedel olarak insanlara sömürülmeye bir araç kırıldığı yerde. Programın açılışında dinlediğimiz Kaju'nun Kajun, troll parçasında olduğu gibi Hepimiz trolleniyoruz galiba Deep Medai müzikten denlemiştik İkinci sırada The Terrible var Yine Kajun, Arkasından Yuffie, Pendulum, Locust Sound'dan Haftanın açılışında Seslim Bera'm bizlerle beraber Yeah, so where do you see music in the next 10 years from dealing with the whole fusion thing that we have going on now, um, mixing in the whole like neo-soul gospel feel and everything, where do you see it going, it going, it going? in the whole, like, neo-soul gospel feel and everything. Where you see it going, it's going. Meram devam ediyor karşı radyoda. Dedi ki bir hali sürekli güncelleniyor ve artık kesintisiz olan bir şey varsa bu irinin her yeri kapsadığı her yeri kuşattığı ve hepimizde alay edilmesine devam olunduğu ki işte pandemi sürecini gevşetiyoruz işte memnun olacağız. Temmuz'da bilmem ne atılım zat falan diyen başamir konuşurken öyle küçük detaylar veriyor ki işte müzik sektörüyle alakalı gıdım yardım yaptıklarında böbürlenmekten bir hal olan, işte kendi yandaşları ya da yancı bulabildiği müzisyenlerin sesleri kısılırken, sessizliğe bürünürken, kafalarını kuma görürken, insanların nasıl yapıp nasıl edeceklerine kadar her şeyi tam turaklı ayarlamış. 12'ye kadar müzik serbestmiş mesela. işte şunu yaparsınız, bunu yapamazsınız. Ondan sonra şurada çıkarsınız, burada çıkamazsınızlar. Artık Covid-19 pandemisini bir, bir noktada kenara atmış zaten akıl da devlet. E geçtiğimiz senardan beter bir durumdayken artık dalga geçme moduna geçmiş. Ama her durumda tabii ki biz sizi yollarken zaten biz halay çıkacağız, İşte after party yapacağız diye kadüklük de tam da onların istediği muhalefeti yapıyor. Hepsi birbirine bulmuş. Hepsi bir yerde bir çürümeyi var ediyor. T 4te şöyle bir haber vardı. Geçen hafta Sağlık sen. Bayburt başkanı Cemil Kandemiroğlu diye bizzat Boğaziçi Üniversitesi'ne eylem yapan akademisyenlere karşı kullandığı hepiniz şerefsizsiniz, sayinsiniz Allah beranınızı versin sözlerini paylaşır ve bu e, yol geçilmeyen hani üstüne asılmayan o noktanın üzerinde Erdoğan'ın yardımcı olmak istediğini falan söyler. İşte o oradan buradan girip çıkar ve illa kendini gösterecektir. Yol ve geçirmeyen köprülerden hazinenin ödediği 110 milyar liraya karşı çıkan birinin cevabına da şu şekilde olur. Lan onun bunun evladı sen devletin içindeki hain misin? Travestin'in evladı diye yazar. bayağı ilin nedir diye sorduğunuzda onu sürülebilecek yegane önermelerden birisidir. Bu bahsettiklerimiz çürüm çürüme, cüret, kötülüğü, noksansız, bahretme, telaşı, eksik ya da gediği olmadan ortaya karışık yazılan cümlelerdeki nefretle birlikte. İstikbali sağlama alma telaşesinden çıkagelen muktedire yaltaklanma haleyle Kan Demiroğlu, bu sahadaki AK Parti destekçiliğinin neye tekabül ettiğini örnekler. Düzgün tek bir cümlesi yoktur. Bu sahada var edilmiş o kötücü tayyüller sinkaflarla bezenmiş nefret temsiliyeti eksiksiz bir biçimde savunulandır. Yolun da yordamın da kaybettirildiği yerde çürüme kaçınılmaz. İrinse her durumda gözler önünde dağ gibi yükseltilendir. Bir kamu personelinin onda geçtik bir insanın Bunca afaki kör, kör parmağım gözüme laflarla çıka gelmesi bu muktedirin açık alenen valeti ülke şablonunun kötürümlüğünün facialara fecaat akrabalığında düşündürücüdür. İsimler değişse de ortaya çıkan ilin sabit dönüştürülmesi imkansız ve tek bir an olsun geri basmayan eksilmesi imkansız konulandır. Düzenin yenisi Dünün impidi bir replikası ve hayatı toptan mahvetliğe teşebbüs edenlerin de oyuncu akıllandır da iyi de kim verecektir bu kepazeliklerin hesabını. Sadece birkaç gündem satır maddelerine baktığınızda bugün mesela ortaya çıkanlara baktığınızda ortalıkta baldur işçilerinin Ankara'ya yürüme meselesi var. Ondan sonra Barış Terkoğlu, Sedat Peker'in anlattıklarını kaynaklarım doğruladılar. Ondan özelleştirme özelleştirmede son duraklar, barajlar kılınır. AKP'li yönetim kurulunun saltanatı çifter çiftler maaş götürürler. Bugün bir haber vardı. 11 maaş alıyor kendini çalıştığı iş yeriyle beraber. Yardımcısı en az 5 maaş alıyor. Ve bu gazetelerde anlatılıp atfedilip geçiliyor. İşte isimler durmadan değilse de aslında işte Abdülkadir Aksus'undan Adnan Ertem'ine, Ebu Bekir Şahin'inden Ekrem Hücesine, Fatma Nur Altun'undan, Fahrettin Altun'undan, Mehmet Emin e, pınardan nadir aspaslana falanlı filanlı fiş mekanlı hop götürmeli bol pudra şekerli e, lebalep işte zarttır tutturulu içmeli sıçmalı götürmece. Yani tıka basa yiyorlar ama memleketi soyup soğan çevirmeye de doymuyorlar. E, işte bunu özenmiş bir akademisyenin ya da kendine akademisyen adetmiş bir sağlıkçının nasıl bu kadar gerçekçe konuşabildiğinin sorusu da zaten o Türkiye gerçekliğinin. Türkiye denilen yerin nasıl bizden alındığını revgili kardeşim falan diyen arkadaşla beraber işte onlar birbirleriyle dövüşürken yarın bir gün bunlar bu klanlar birbirlerini bulacak tekrar barışacak edecek ya da Sezgin Baran Korkmaz gibi çakma Robin Hood deyip Alay edilenler işte onlar da bir yerlerde tuturabildikleri kadarıyla Amerika'ya bilgilerini satacaklar. Onlar buraya gelecek bilmem neler buraya gidecek. Belki Erdoğan gidecek belki Erdoğan kalacak o önemli değil. Zaten öyle bir öylesine çürümüş bir düzen var ki e, AK Parti bugün sollansa onu düzeltmek için temiz bir 50 yıla ihtiyaç var. Temiz bir 50 yıllık birikime ihtiyaç var çünkü e, bu ülke tek adam rejimlerinin hepsinden ismi lazım değil ee, bir düzeneğin içerisinden işte içine. Baş kurucuyu da sayabilirsiniz, Adnan Menderes'i de sayabilirsiniz, Özal'ı da sayabilirsiniz, Erdoğan'ı da sayabilirsiniz. Popülizmle e, tek adamlığı birbirine harman etmiş ve bununla beraber insanları dönüştürmeye gayret eden bir meclinin kimseye hiçbir faydası olmayacağını bizat işte Süleyman Soylu denen meczubun. Bugün İçişleri Bakanlığı koltuğunda nasıl oturduğunda dikkatle baktığınızda zaten her şeyin her şekilde çürümenin nasıl oluştuğu da karşımıza çıkıyor ki Bence düşünmeye esas sorgulanması gereken kısımda budur Yufi, Medusa, locus Sound'dan hemen arkasına Ronin Ordinance'dan Constrict Betu. Şimdi sesini yapayım. Simeram'dayız ve Zumra'nın zırt dediği yerdeyiz. Tam da o Arap'tayız. Görünür görünmez, bilinir bilinmez ama Halkların Demokratik Partisi Türkiye'deki 3. siyasi parti ve Muktedir'in başgelemediği Yegane Parti. Ee, pek çok noktada PKK ile bağlantılı olduklarını düşünürse de PKK'ya karşı en büyük alternatif ve devlet gibi bir oluşumun yanında PKK nedir ki Allah'ın seversen babında? Cizoba'da siyaset dediğimiz şeyin meselenin peşinde koşan bir çatı. İzmirli örgütüne bir saldırı gerçekleştirildi geçtiğimiz hafta. Henüz ismi öğrenilmeyen o zaman sonuç itibariyle Onur Gencer isimli bir proaktif 30-35 yaşlarında bir saldırgan Parti üyesi Deniz Poyraz'ı rehin aldıktan sonra binayı yakmaya çalışır. Daha sonra rehin aldığı Poyraz'ı öldüren saldırgan olay yerine gelen polislerce gözaltına almış. 10 kurşun isabet etmiştir Deniz Poyraz'a ve içeride delik deşik edilmedik yer bırakılmamıştır. Genel merkez Twitter hesabına şu şekilde açıklama yapar. Ee, saldırganın faili de azmettiricileri bellidir. Herhangi bir olumsuzluktan iç, iktidar ve kışkırtıcılar sorumlu olacaktır. der. Aydardır partimizin iktidar partisi İçişleri Bakanlığı tarafından hedef göstermesi ve propagasyon amacıyla bazı aitlerin örgütlendirilip il binalarımızın önüne yönlendirmesi sonucu bu sabah 10.30'da ismi il binamıza silahlı saldırı gerçekleştirildi. Çevreye ateşe çan ve binaya ateşe veren saldırgana uzun süre müdahale edilmedi. Saldırıda parti çalışanımız Deniz Boyraş kardeşimiz yoldaşımız katledildi ile diye bildirilir. Deniz Boyrağı görmeye gelen anne feryadını engelleyemez. Bir deniz gitti, bin deniz gelecek. Kürt halkı hep ayaktadır, hep ayakta olacaktır. Bu arada HDP ek üyesi Mahfuz Gülderyüz Gazeteci İrfan Aktar'a dikkat çekici bir bilgi verir. Güler Yüz aylardır binalarının önüne getiren bir kişi üzerinden hedef gösterildiklerini ve etkililere de şikayet ettiktir halde bir sonuç alamadıklarını bu saldıran da göz göre geldiği yani vurgular. Bunu Meral Danış Beşiktaş'ın videosunda da görmek mümkündü daha sonraki halde. Terör eşittir HDP terör eşittir HDP eşittir PKK denkleminin içerisinde bir 40 yılı harcamış olan memleket de tekrardan aynı yolda ilerler. Kadife Kale'de toprağa verilir. Deniz Poyraz. Edeba halktır. halk burada mesajı verilir ve faşisme karşı omuz omuza seslenişi bir daha tekrarladır. Deyimi Poyraz benim kızıma ne işkence çektirdiyse Allah ona da versin. Nasıl içim yandıysa onun annesinin içi yansın. Hayatta kimseye beddua etmedim. Ama içim yandı, onun annesi de için yansın der. Bir göç hikayesidir Poyraz ailesinin yaşadığı ve buna da pek çok alıntı mevcuttur. Ailenin 3 ferdinin içeride tutsa edildiği ve işte kızının da bu şekilde hayatından sönümlendirildi. Ee, bir gerçeklik var. Ne diyor anne Poyraz? Biz kardeş dedik, biz öldürüldük. Kan döktüler. Mazlumlardan ne istiyorlar? Yeter artık kan dökülmesin, çocuklarımız ölmesin. Daha bizden ne istiyorlar? Yeter bu kan dursun, barış gelsin. Benim kızım son şehit olsun der. Hep birbirinin içerisinde sürekli tekrar eden Sabahattin Elden Hürand Dink'e, Berkin Elvan'dan Tahir Elçi'yi, Ape Musa Deniz'den Musa'dan e, Deniz Poyraz'a ulaşan bir süreklilik, bir hadim, bir etme yok etme çabalası. Pisa'nın hemeryan yanını yeni fışkırırken mafya açıklamalarındaki düşkünlükler ve pazarlıklar biriyeli kişiler ortaya çıkarken çeteleşmiş. Rezim kurtuluşu yeniden Kürt halkına saldırarak bulmaktadır. Bir asır önce Ermeni verum ve Pontus ve Süryani halklarına ve tüm öteki adledilen ya da sınıflandırılan kimliklere yönelik baskının güncellenmiş sureti bir kere daha İzmir'de bir tetikçi eliyle çıkar gelir. Zamanla gül saması gibi sırtısı sıvazlanan, anı ise pamuklara sarıp tasarım olarak gözaltına alınan cani, Onur Gencel'in bari diye yani şey bu istemin değirmenine su taşımaktadır. Cerahatli diliyle bunlar Kandil'in adamları, bunlar parti değil PKK uzantısı, bunlar hain, bunlar mikrak, bunlar kılıç Bunlar affedersiniz Ermeni diye buyuran başamirin var ettiği kötülüğün Katar'ına eklenen son çemberdir ki bilekis Bilgisi olmadan nasıl söz konusu olacak ki zaten böyle şeyler. Adı üstünde her şey cinayete çıkıyor. Adı üstünde her şekilde yıkım bir ülkeyi kapsıyor ve irin. Ülkücü, yobaz, faşist çete başı, bahçesiz kötüsü tarafından Bahçesiz kötüsü tarafından sabah akşam zikredilen o HDP'yi kapatma şunun borcudur bunun meseledir tartışmaları Kürt eşittir terörist sayıklamaları. Sarayın ve zipsifiri karanlık ellerin yayın organları haline dönüşen yaygın medyanın karaktersizliğiyle bir cinayeti ortaya serer. Ki bugün biz kayda aldığımız pazartesi günü HDP ile ilgili kapatma davasının anayasa Mahkemesine kabul edildiği buyrulur ki anayasa Mahkemesi şunu yapacaksın der artık onu yapar bunu yapacaksın der tabii ki onu yapar çünkü anayasa mahkemesi çünkü hak çünkü hukuk hiçbiri yoktur çünkü goy goy yapmaya devam eden bir ana muhalefet partisi vardır yanında aman şimdi onları kızdırmayalım aman şimdi bunları kızdırmayalım iyi partisi ve ne mal oldukları, hangi kumaştan üretildikleri çok bariz olan Saadet Partisi gibi yerli ve milli diğer alternatif ee, bok başları birbirlerini bulduklarından AKP, MHP, CHP, İP, VSP topluca HDP'ye saldırmaya devam ederler ki Taziyeye saldırılır, acıya saldırılır, yasa saldırılır, mafya ağlarının peşlerinden koşan bir devlet durup dururken insanlara Ankara'nın göbeğinde mesela velis açılı ne alakası varsa kızına hakaret edip kendine işte çoluğuna çocuğuna hakaret ederek onları sinkaflı küfürlerle yola getirebileceğini zanneden bir devlet vardır. Ki silahlı mücadelenin hiçbir şeyi doğru düzgün... Bu, bu uzam gibi Orta Doğu'nun en... E, Garip çetrafilli ortamında hiçbir şeyi çözümlemeyeceği çok afak iken PKK muhtaç, daha PKK ile muhatap olan bir ülkenin gerçekliğinde daha önce nasıl gördükse ki bu saldırıdan önce de mesela Kara açıklamalarında vardı bizi muhatap alıp işte sınırın içinden çıkın da dışarıda ne halt ederseniz edin diyen bir Erdoğan gerçekliği varken de yani 40 seneyi, 100 seneyi bir kere daha zehir zemberek yiyip bitirerek. Hangi ülkeye varılır? Hangi ülke nereye varır? Bunun da takdiri tabii ki sizlere kalsın. Ama düşündükçe Deniz Poyraz katledildikten bu kadar gün sonra sadece bir hafta geçmeden insanların unutması ve Vela ve Bera'nın Twitter'da paylaştığı gibi şurada 3 gün önce birileri parti binasını basıp 30-40 KDP'liyi kuruşuna dizmeye kastetti. Hala insanları tüm bu ateş çemberinin içinden nasıl çıkılacağına dair bir şey söylemiş değilsiniz. Sizin after partinizi sikerim diye söyler. Bunu da ben aktarmaktan gocunmam. Çünkü tam da ana muhalefetin duyması gereken şey titreyip de kendine mi döner, özüne mi döner, uyanır mı artık takdiriniz edilir. Sesli karşı radyodayız. Bize bu imkanlar sağlanıyor. Constrict, Trauma Bond ve hemen arkasına Voltage, Life of a DJ, Waves Remixi ile gelecek Demolition Manage Featuring ile Hospital Recourse. Some people want to the life of a rap star in a fast car Everywhere them go by out the whole bar Some people want the life of a rock star in a rock band To the world play drums and guitar Some people want the life of a shot caller Some people want the life of a footballer Some people want the life of a DJ Every weekend I'm out play. So this song is going out so as it is Whether you're taking the train or you fly away, fly away fly Every away. weekend you're on the highway, highway We can't wait till it's Friday This one deserves a reload, reload. Pull it up, DJ, repeat now no. Play it from the top of the beat, yo know the I the, the music, sweet, yo No There's no flagging uh. Just can't resist no. Some people want to live the life I'm a rap star in a fast car Everywhere them go by out the whole bar Some people want the life I'm a rap star in a, a rock band To the world play drums and guitar Some people want the life I'm a star Some people want the life of a footballer. Some people want the life of a DJ. Every weekend they motha play. So this song is going out to the DJ. Whether you're taking the train or you fly away. Every weekend you're on the highway. We can't wait till it's Friday. This one deserves a reload. Call to the top DJ, repeat now. repeat now. Play it from the top of the beat, yo. Reload, then know I said the music's sweeter. The music, sweeter. Sweet, no. Eram, son Tazeyeye saldırmaktan geri kalmayan kolluğun ismin nedir abicim diye katille has ettiği yerdir cehennem. Bu ümretlik sahne. Katil devlet hesap verecek sol oganından dahi rahatsızlık uyanların onca laf edip bir satırda Kürt, HDP, Deniz Poyrası bir arada anamayan güruhların var olduğu bir sağa zaten cehennem değil midir? Tetiği çekinin şıpın işi bulunduğu yerde tüm o HDP'yi ve dolayısıyla Kürt, Türk, Ermeni Süryani ezidi roman ve herhangi bir başka inanç, uzam ya da kimlikten olan bir umut çatısına hedef alanlar adalete hesap verecek midir, verebilecek midir? Sahiden adalet var mıdır, olacak mıdır? Düpedüz ayrımcılığın, adayı sanıyla nefretin, kindarlıkla bütünleşmiş ırkçılığın, hedef gösterip de kenara çekilenlerin varlığında o deniz boyla cinayeti çözülebilecek midir? Bir sahanın her yanında ilim fışkırmaya devam ederken düzene çıkmayı 2015'in karanlığında arayanlar, Ulu orta gözler önündeyken sahiden adalet söz konusu edilebilir ya da var edilebilir mi? Kim verecek ki hesabını? Nasıl? Katran karanlığına rehin edilecek, adalet, eşitlik, hakkaniyet kavramları daha da linç edilecek ve bir biçimde çürümeye terk edilecek bir sahada irin tükenir mi? Yaralar böyle çokken hiçbir doğruyu var edemeyip kendiliğinden hemen hiç geçer gider mi? Bu nasıl ülkedir? Kim verecek ki sahiden hesabını? Deniz Poyraz'ın anasına saygıyla anlata geldiklerimiz ya da paylaştıklarımızın ne kadar iç kıyım olduğunu bilinciyle Bakır Kürdistanında da daha 2015'te neler var edildiğini gözler önüne serildiğinde aması fakatı şusu su veya şefleri gerek olmadan herhangi bir siyasi örgütten herhangi bir siyasi sempatizan da olabilirsiniz ya da benim gibi anarşist olabilirsiniz ama HDP'nin var etmeye çalıştığı şey Sadece Kürt halkının kimliğiyle ilgili değil, bütün Türkiye'deki Türkiye'lilerin haklarının var edilebilmesi mücadelesiydi. Bizi bile daha kastettiler. Yarın bir gün peki kebe yapar, yarın bir gün devlet başka bir yerde intikamını alır, yarın bir gün bilmem ne o intikam olur, bu şöyle olur, bu böyle olur. Peki bu yol bizi nereye götürür? Bu müşterekleri paylaşırken gezi de yan yana durabilmiş halkları neden ve nasıl bir araya bir daha getiremiyoruz? Uzun soluklu bir düşünme. Hazır ilinle kuşatılmışız. Hepimiz de kafa bulmaya devam ederken muktedir ve ana muhalefet, muktedir ve yancıları ve diğerleri düşünmeye değmez mi? Sesli anlaydık. Kafa ütülemek için değil, sadece sahiden de düşündüğümüzü idrak ettirebilmek için. Aşırın tesiriyle bazen saçmaladıysak af vula. Voltage and the streaming, Voltage VIP düzenlemesi, Bulgarian Goddust'a featuringi Hospital Records'tan bu haftanın vedasını oluşturalım. Sesli meram karşı <Gülüyor> Kissed behind closed eyes A flash across the sky Life faded from your mind An unexpected eye That started with a simple smile Life faded from your mind